Mmm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Minacül abi dinimizde e, nefsi zapt etme, nefsi terbiye etme yollarından biri olarak e, organlara hakim olmak gerektiğini konuşuyorduk. Organlara hakim olacağız derken dile. Gelmiştik dilin konuşmanın önemini. Gazalimiz rahmetullahi aleyh bize beş esas üzerinden dil hakimiyetini disiplin altına alabilirsin diye nasihatte bulunmuştu. O beş esasın üçünü okumuştuk. Dördüncüsündeyiz. Vel Dördüncüsü Esselametü <Sessizlik> min afatid dünya Dünya afetlerinden kurtulmak. Eselamet, selamet kurtuluş demek. Selamet kurtuluş. Dünya afetlerinden kurtuluş. ale <gülüyor> Sufyan, tıpkı Süfyan sevlinin dediği gibi, la <gülüyor> tekellem dilinle konuşma, ma tek sirubi esnanuk. Dişlerinin kıracağı şeyi Dilinle konuşma. Ne demek? Yani dilinle çok kolay konuşuyorsun ama sonra ceviz gibi dişlerinin onu kırması gerekecek. Yani konuşmak kolay, sonucuna katlanmak zor. Bu birisinden dayak yemene sebep olur, birisine tazminat ödemene sebep olur. Şu şu şu yüzlerce örnek var ortada. Bunların hepsi toplam dünya afeti. Yani dünya afeti ne demek? Başa gelen bela demek. Dünyada başına belalar. Bunu daha da biz şöyle konuşabiliriz. Yani bir güçlü adamı kızdırdın. Sen uzunsun sen şöylesin dedin. Sana bir yumruk vurdu. Çeneni dağıttı. Dişlerin kırıldı. İşte bu dünya afeti yani. Bir hep ahiret açısından örnekler verdi ya bir iki üçüncü de. Bu da dünya açısından da bir bela bu. Dayak yiyeceksin. Para cezası vereceksin, yürüyüp gideceksin. Yani iyisi mi? Nefsine hakim ol, dilini uzatma. Ve kale ahar. Başka biri de dedi ki la tebusutan nelisanek. Dilini uzatma. Ve yufside aleyke şenek. Onurunu bozar. Yani uzun dilli olursan ne demek uzun dilli? Çok konuşursan seni adam yerine koymazlar. Kadın yerine koymazlar. Evet. Şiirleri ee, geçiyoruz dedik. Bu film meselesi Seir çok meşhur e, bir ata El Seir meşhur atasözü sözü demek. Rüb kelime tan kulu sahibi Ne sözler var ki sözü söyleyene bırak beni, konuşma beni diye yalvarır. Yani söz dile gelse konuşma ya ben tehlikeliyim der. Tıpkı ne gibi? Sigara gibi. Üstünde ne yazıyor? Öldürür seni. içme bunu diyor. Bazı insanların kullandığı tehlikeli sözler de böyle. Kullandıkça onun ölümüne veya hatasına sebep oluyor. Vel aslul hamis. Beşinci esas, dikkat etmemiz gereken. Zikru afatil ahireti ve avakibihâ ve akibetihâ. Ahiretteki... Afetleri, belaları düşün, sonuçları düşün konuşurken. Ve kırifi nokteten ve eskirifi nokteten vahideten. Vah ve en nau la Ben sana hiç unutmayacağın bir örnek vereyim, bir önemli noktayı zikredeyim. İmaan takula, kolan, mahzuran, haraman. Mahzur. Türkçede kullanıyoruz çok mahzuru var mı bunun diyoruz. Biz mahzur diyoruz ama mahzur aslı sakıncalı haram bir söz söylüyorsundur. Ev kaulen mubaha ya da mubah bir söz söylüyorsun ama min fudulil la aleyk seni ilgilendirmeyen bir sözdür. Boş seni ilgilendirmiyor. Fe <gülüyor> mahzuran sakıncalı bir söz ise fe fihi min Bu söz seni Allah'ın azabına götürecek. Elledi la taqate leki sen de Allah'ın azabına dayanamazsın. Gücün yetmez. Fakat <gülüyor> ra'aynâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle naklettik, buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, leylete üsriye ile semai, miraca götürüldüğüm gece, nazartu fin gördüm, ateşte gördüm, kavmen ye'külûnel cif, leş yiyen insanlar gördüm cehennemde. İsmail, İsra yani Miraç gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç'ı beraber zikredip Miraç diyoruz. Cehennemde gördüm. Ee, ne gördüm? Bir insanlar leş yiyorlardı. Kultu ya Cibril. Men kim bu leş yiyenler? Leş ne demek? Gebermiş, kokmuş hayvan eti demek. Cebrail'e kim bunlar dedim. Lehem et demek. Ee, bu Leş yiyenler insanların etlerini yiyenlerdi dünyada. Yahu yam yam mı bunlar yo? Hucurat suresinde Allah Teala ne buyurmuştu? Gıybet edenlere ölü kardeşinizin etini yemek hoşunuza gider mi buyurmuştu. Demek ki gıybet sanki adamı kestin, öldü, soydun derisini, mangala koydun, kebap yapıyorsun gibi kabul ediliyor. Ve kad kana sallallahu aleyhi ve sellem Lümuaz bin Cebel aleyhi ve sellem buyurdu ki ikta lisanike ağzını kes. An hamaletil Kur'an ve tullab ilim. Kur'an hafızları ve ilim talebeleri hakkında dilini kes. Konuşma ve la tumazziqun-nase bi insanları dilinle parçalama yani insanlar hakkında konuşma ve tumazziquke tumazzike kilabun-nari bu sefer cehennem zincirleri seni parçalar haberin olsun demiş Muazza e, radıyallahu anh efendimiz e, ilerde gelecek başka bir hadis-i şerif. Bu Van Ebu Kilabe Ebu Kilabe eee zikretmiş. E, o deniyor inne fil gıbeti harabel kalp min el hediye. Hedi hidayet. Gıbetle beraber kalp harap olur. Fe neselullah taala el ismete min zalika bi fadlihi. Lütfuyla bi ederek lütfuyla Allah'ın bizi bu işten korumasını dileriz. Nedir hoş Haram olan sözü konuşmak. هَذَا الْكَلَامُ فِي الْمَحْزُورِ Bu yukarıda anlattığımız şey sakıncalı, haram olan şeyle. وَاَمَّا الْمُبَاحُ Mubaha gelince. Mubah ne? Haram değil, farz değil. Ne emrediliyor ne yasak? Serbest. Nasılsın sözü? Serbesttir. İyi misin sözü? Serbesttir mubah çünkü. Fe fihi umurin umurun. Bu serbest dediğimiz, mubah dediğimiz şeyde de 4 nokta var. Ehaduha <gülüyor> birincisi şuglul kira'mil katibin bima la hayra ve la faideta. Kira'men katibin kim? Sağımızda, solumuzda bekleyen Melekler yazıyorlar. Kalemi çıkarmışlar. Yazıyorlar. Şunu dedi. Şurayı dedi. Bunu dedi. Ne zaman yazıyorlar? 24 saat. Her nefesi yazıyorlar. Şugulul kiramil katibin. Bu kiram katibi meşgul ediyor. Şuğul meşgul. Meşgul ediyorsun. Bir la hayra fihi ve fayda. Faydası yok. Hayır yok. Yani bu kiramın katibin senin sekreterlerin. Niye bunları yoruyorsun? Ve hak Lil Mar'i en yistehiye minhum'a insan bu iki melekten utanmalı. Fıla yeziyi hıma, Allah razıet etmemeli. "Kâl Allâhu Subhânahu Allah Ta'aala, Allâhü Teala buyurdu: "Ma <mâ> yelfizu min kawl illa ladehi râqib atid. Kâf Suresi 18inci ayeti bu. İnsan ma <mâ> yelfizu min kawl? <kavlin> Bir söz konuşmaz ki illalidehi rakibun atid muhakkak onun yanında bir gözetleyici var. Kim o? Kiramen katibin dediğimiz melekler. Her sözü yazıyorlar. E sen şimdi bir söz konuştun. Meleğin kalemini çıkarıp bizim dilimizde söylüyor. Meleğin kalemini çıkarıp yazmasına değer bir şey değil bu ya. Niye konuştun bunu şimdi? De di düşün böyle düşün. Ve sani ikincisi irse alu kitabin ilallahü taala minel lagw vel Hezeri. Hezar radi demek. Düşük, seviyesiz. Falyahdiru'l abdü min zalika ve lahşallahu azza ve celle. İrsalü <gülüyor> kitaben ilallah. Allah'a mektup gönderiyorsun. Nasıl peki? Şimdi dikkatli düşünelim. Gazali olmak böyle bir şey işte. Gazali'nin dersini dinlemek de böyle bir şey. Her gün sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde Melekler nöbet değiştirip tuttukları notları Allah'a götürüyorlar mı, götürmüyorlar mı hadis-i şerifte götürüyorlar. Her ikindi namazı vakti, her sabah namazı vakti nöbet değişimi yapıyor melekler. Ve kulların durumunu Allah'a götürüyorlar. Seninle ilgili bugünküye kadar tuttukları şeyleri de götürüp oradaki bir yere koyuyorlar nereye koyuyorlarsa artık bunları kıyamet günü göreceğiz inşallah nereye koyuyorlardı onları da inşallah iyi şeyler görürüz sen her gün iki defa Allah'a mektup gönderiyorsun içinde beş kuruş etmez şeyler var oruç yok Kur'an yok zikrullah yok ilâh kelimetin lillahi taala Allah'ın adını yücelmek için söylenmiş bir kelime yok göne boş orada bakılıyor. Gazete haberleri dedikodu ha perdesini değiştirmiş koymuş onunla ilgili toplantı tutanakları var tabii toplantı tutanakları var işte vezali kafası bu bunu düşün diyor yani fellahzir ile abdu minzalik kul böyle bir şeyden utanmalı ya bu mektup Allah'a gider mi Vel azze ve yaksha Allah azza Allah'tan korkmalı bu konuda ve dukera denir ki enne ba'dhum nazara ila rajulin yatakallamu bil birisi birileri bir adama bakmışlar adam da belden aşağı diyorlar ya öyle şeyler konuşuyormuş fakale ya hada o hoca efendi diyelim ya da hacı amca öyle diyorza iyi konuşanlara o belden aşağı konuşan demek, ya hada bir adam ya hada bir adam demek hakaret ifadesi var mı? Bir adam innema tumli tumli kitabı ila rabbika tumli kitabı ila rabbik Rabbine not yazıyorsun. Fanzur ma dikkat et ne yazdığına. Arkadaşlar arasında abur cubur konuşuyorsun. Eşin değil, kocan değil, karın değil yani arkadaş şakası yapıyorsun e melekler yazıyor yazıyorlar ve bunu götürecekler bu ikindi namazında bu adeta senin notların ve bunu Rabbine gönderiyor ne yazdığına dikkat etsene diyor ve <gülüyor> üçüncüsü bir de şimdi üçüncü nokta Kiramen kâtibini meşgul etmiştin. Rabbine mektup yazmıştın, not yazmıştın. Üçüncüsü, Kıraetuhu beyne yedeyi elmelikil cebbar yevmel kıyameti alâ rûûsil eşhâdi. Kıraetuhu beyne yedeyi elmelikil cebbar, elmelikul cebbarul müheymin kimdir? Allah. Elmelik Allah demek, elcebbar Allah demek. Bunu Allah'ın önünde sen okuyacaksın kıyamet günü. Yawmel kıyamet. Ala ruusilaşat. Bütün insanlar da seni izleyecekler. Beyneş şedai ve ehval. Ve korkunç bir kötü şartlarda okuyacaksın. Atşane, uriyane, ci'ane. Aç, çıplak, susuz. Mahşer yerindesin. Munkatian anil cenneti. Cennet uzaklarda mahbusa anin nimeti hiçbir nimet yok elinde o bu dünyadaki lakırdıların dosya olarak önüne verilecek ayetlerde okuyoruz bunu değil mi herkesek ha umkra u kitabe inni zanantu zaman fi ne güzel ne güzel fıkıh dersi Allah zikir dersi rahman Suresi ezberlemiş Meryem suresini ezberlemiş, Mü'min suresi tefsirindeymiş, elhamdülillah, ha-u kitabiye, şu notlara bakın, şu notlara diye, uçacak sevincinden, öbürü öyle olmayacak ama, sen kimin önünde bunları okuyacaksın, dikkat et, ve râbi'u, dördüncüsü, el-leûmu ve-t-te'yyîru niye bunu söylediğine dair, protesto edileceksin kıyamet günü. El-Lawm, kınama. Ve-Tayyir, ayıplama. Nimeza kultu? Niye böyle dedin sen? Ve-Ankıta'u'l-Hücceti. Hiçbir belgen de yok. Hüccet, belge. İnkıta, finish demek. Bitti. İnkıta. Ve-L-Haya'u min Rabbin İşte o gün o yüce Allah'tan utanacaksın. Ama işe yaramayacak. Üstelik sen mümin insansın mümin insansın. Bu lakırdılar senin ağzına hiç yakışmamıştı. Vakat kıyle İyyake vel fudul denmiştir ki sakın lakır diye gel. Fudul bildiğimiz fuzuli. Fe inne hisabehu yutuulu. İyyake vel fuzul fe Sakın fuzuliye girme, hesabı uzun sürer ve kafa bu asul vaiz'a men teass ve kafa bu asul ben sana 5 şey sayacağım dedi ya burada saydı 5 şey bu 5 şey vaiz olarak öğüt olarak ya yani vaiz öğüt veren demek öğüt olarak yeter li menut öğüt almak isteyen için fakat basatna basatna genişçe yazdım demek istiyor basata Şimdi böyle açıyorsun, Arapça da biraz konuşalım. Açıyorsun, işte yorganın orasını düzeltiyorsun, halının burasını düzeltiyorsun. Besat'a o demek. Fakat Besat'ına genişçe anlattım. Fi kitâbi esrâri muâmelâti din. Böyle bir kitabı var demek ki gazet. Esrâru muâmelâti d -dîn. Din konularının sırları. Yazdım. Mâ mukniun. İkna edecek olan şeyleri yazdım. Ma fihi o kitapta mukniun seni ikna edecek. Ekna, yukni, i̇kna iknuu iknaam bir şey ikna olmak. Fanzur fihi tecidu'ş şifaa. O kitabıma bir bak. Orada şifa bulacaksın kendin için inşallah. Bu eee fanzur fihi tecidu'ş şifaa yani demek ki bu esrar esraru muamelatid din kitabını bize tavsiye etti. Bu anlaşılıyor. Burada ben önce nefsime, sonra dinleyenler olarak sizlere, mümin kardeşlerime bazı ikazları yapmak istiyorum. Öyle bir çağa geldik ki, Allah hepimizi muhafaza buyursun, ashab-ı kiram cin gibi uçuk diyarın insanı oldu. Yani Ashab-ı Kiram'dan mı söz edeceksin? <gülüyor> Hayatla ilgileri yok ki onların. Göklerde yaşamışlar. Hayır, çölde yaşadılar, göklerde değil. Yemez içmezdiler. Yo, yerdiler içer. Bir deveyi kesip 10 kişi oturup yiyorlardı. Biz, biz gibi insanlardı. Ashab-ı Kiram'ı örnek alalım desek, e, örnek almakta zorlanıyoruz. Ya tabiini alalım olmuyor. Tebeut tabiine Abdullah ibni mübarekleri alalım. Ağır köçü. Televizyonlarda, internet mekanizmasında önümüze konmayan bir şeyi ne konuşabiliyoruz, ne düşünebiliyoruz. Şimdi Gazali burada dili korumak, kulağı korumak. Gözü korumakla ilgili örnekler verdi. Bundan sonra da kalp koruması ile ilgili kalpte spazm olmasın diye bir tavsiyelerde bulunacak konumuz oraya geldi. Fakat büyük bir sıkıntı var. Bu dersin başında da, önceki derste de, bir önceki derslerde de hepsinde vurgulama yaptım. Bunlar yüzde yüz bizim içindir, uçuk kaçık şeyler değil bu sözler. Zihnimize bunu yerleştirelim ya. Bunlar yani göklerde yaşayan bir uzaylılar için değil bunlar bizim için. E, toplum bunu benimsemiyor. Anneme anlatamıyorum. Oğluma kızıma anlatamıyorum. Komşuları ikna edemiyorum. Burada işte bunu konuşacağım ki Gazali'nin sözleri havaya gitmesin diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz amcalarını anlatabildi mi? Ebu Leheb'i anlatabildi mi? Ebu Talib'i anlatabildi mi? Yıllarca yirmi küsür sene Ebu Bekir radıyallahu anh babasını anlatabildi mi? Yani ben anlatınca aha Gazali çabuk oku, çabuk çabuk al cennete gir deyince millet Gazali'yi alıp hemen cennete mi giriyor? En büyük hatamız zannediyoruz ki ben madem minhâdül âbidîn alıp cennete gitmeye karar verdim, dünya hep peşimden gelecek zannediyor. Öyle peygamberler bulamadı ki bunu. En büyük yürek tek kalmaya razı olmaktır. Kimse gelmese gelmesin. Melekler yeter bana. Düşünebilmektir. Şimdi en son mesela neyi örnek verdi? Dört noktaya dikkat et dedi. Kiramın katibini meşgul ediyorsun. Allah'a not yazıyorsun her gün. Sonra bunu korkunç bir yerde okuyacaksın ve kınayacak seni Allah dedi. Bu sözü bir düğünde uçmuş kaçmış kim gelin kim damat belli değil. Herkes gelin gibi giyinmiş bir ortamda anlatsan kim dinleyecek seni. Böyle anlatsan uzaydan bir mahluk düştü diye bakacaklar sana. Aşırı gittin, uç gittin, kime takıldın? Abdullah i̇bn Mübarek diye bir örgüte mi takıldın? Bu örgüt adı mı? Terörist örgütü mü? Yani hayatta duyulmamış sözleri duyacaksın. Adem Aleyhisselam'dan beri bu böyledir. Bunu herkes bilsin. Nuh Aleyhisselam'a da böyle dediler. İnnehum unâsun yata tahharûn. Kur'an'da ayet. Aaa! Ahlak diye bir şey uydur. Ne biçimde bu ahlak size? Zinayı yasaklıyor. Dediler peygambere bakarak ya. İnnehum unâsun yata Sana ne ahlaktan diye peygambere söylediler. Peygamberlere konuştular böyle insanlar. Mümin olmak Allah ile tek kalmaya razı olmaktır. Sana Allah bir grup mu gönderecek? Mutlu olacaksınız beraber. O mutluluk bu dünyadaki garipliğin karşılığı olarak cennette Resulullah ile beraber olduğunda aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramın bulunduğu yerde bulunduğun zaman Lut Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın, Yuşa Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın, Salih Aleyhisselam'ın, Adem babamız Aleyhisselam'ın yanında bulunduğumuz gün kim garip, kim düğüne gitti, kim toplantıya gitti, kim forsluydu, kimin perdesi ziyarete gidildi, kimin doğum gününde şenlik yapıldı o zaman belli olacak. Dünya... Sonuçların görüleceği yer değildir. Dünya sonuçlara hazırlanılan yerdir. Yazdığımız notlar okunduğu zaman her şey ortaya çıkacak. Şimdi ne çıksın ortaya? Herkes notunu yazıyor. Onun için bu minhacül abidini okumayı Allah'ın nasip ettiği kulları olarak şunu bileceğiz ki Bir, Allahu Teala bunu herkese nasip etmiyor. Seçti okumayı nasip etti. Sana hamdüsenahalar olsun ya Rabbi. Bir, iki. Bana Allah Teala kek göndermedi. Minhacül Abidin diye bir kitap gönderdi. Gazali diye bir örnek gönderdi. Abdullah Ibn Mübarek diye bir zat gönderdi. Süfyanus Sevri diye bir zat gönderdi. Ashabı Kiramı gönderdi. Ya beni Allah kayalarda yürütmek istiyor. Kolay değil. Zirve bu. Futbolcuları göstermiyor Allah. Şarkıcı, türkücüyü göstermiyor. Komşuların düğün şenliklerini göstermiyor. Allah bana razı olduğu kullarını gösteriyor. Bu çetin bir iş. E, cennet için değer mi? Değer. Değer tabii. Üç. Ben öğrendiğim şeyleri yaşamak için öğreniyorum. Spor olsun diye değil. E, Yaşamakta kolay değil. En sevdiğin şey bile nedir diyelim? Haydi kek. O bile midede 3 saatte ancak kana karışıyor. 3 saatte. Yiyorsun, çiğniyorsun, çiğniyorsun. Hamur oluyor ağzında. Hatta biraz fazla yedin mi? Mide zorlanıyor. Yürümek zorunda kalıyorsun. Maden suyu içiyorsun. Niye? Yahu kek yedin işte. Yahu işte benim midem keki zor alıyor da şu. Bırak onu sen. Yemeği hazmetmek bile kolay değil de. Koca ashab-ı örnek gösteren Minhajul abidini Hazmetmek kolay mı? Seneler alacak. Etrafını kısacak. Böyle bedava. Ne var bu dünyada da? Elim bedava olacak. Takva bedava olacak. Bu zorluğa razıyız. inşallah. Ne insanların alkışına ihtiyacımız var. Ne de kınamalarından çekineceğiz. Ve son bir nokta. Allah beni görecek ki. Bütün dünya öbür taraf olsa ben Allah'tan yana olmaya razıyım. Bunu da reklam konusu yapmayacağız ama. Eee görün artık biz gazali standartlarına ulaştık Allah'ın izniyle. Buradan sonrası da herhalde Abdullah Mübarek'tir. Ondan sonra da cennetten size posta göndeririz. Bu, bu, bu zaten battın zengi zaten gitti. Yuvarlandın o zaman neuzi billahi teala. Öyle değil. Ya ne yapacağız? Ben Rabbimden razıyım. Yeter da benden razı olsun. Bunu okuyorum işte. Amel etmeye çalışıyorum. Not tutuyorum. Şunu düzelttim. Şu hala duruyor. Dil konusunda büyük sıkıntım var. Ve bir insanların düşmanı olmama da gerek yok. İnsanların bana uyuz, psikiyatrik tedaviye ihtiyacı var diye bakmalarına da gerek yok. Yani böyle bir inceliğimiz var. Etrafımdan sorana cevap veririm. Çünkü bu bir farklılık getiriyor. Herkesin yaptığını yapmıyorsun. Demin ne güzel sen konuşuyordun, iş gıybet gidince kilitlendi ağzın. Niye konuşmuyorsun? Siz hainler. Onun gıybetini yaptınız. Hasan Basri olsa size bir kamyon hurma göndermişti. Ben onu yemek istemiyorum. Yani niye düşman üretiyorsun kendine? Allah seni seçti. Sen takva yolunu öğrendiğin minacül abidin okuyorsun. Onları seçmedi henüz. Bu kadar hızlı giriş yaparsan sen gazali terbiyesi görmüş birisi olmazsın. Bu neye benziyor? Bir tıp talebesi 6 sene tıp okuyor. Son sınıfında onu götürüyorlar ameliyathanede. Böyle kesiliyor şöyle kesiliyor diyorlar. Hemen oradan bir tane neşter alıyor eve gidip annesini kesmeye başlıyor. Oğlum ne yapıyorsun? E, bugün öğrendik anne damarlarını bakalım senin e, kanser var mı sende? Delirdin mi oğlum sen? Ne yapıyorsun? Yani bunlar hep İnsan manevi bünyesinde yapılan ameliyatlar bunlar. Dil koruması, kulak koruması, göz koruması. Bunu sen hemen akrabalarına uyguladın. Hemen dayına uyguladın. Amcana uyguladın. Yazık günah ya. Düşman üretme kendine. Düşman üretme. Kendini de onlara yem etme. E bu çok zorlaştı. Benim bildiğim cennet hiç ucuz değil. Cennet çok pahalı. Çok pahalı. Peygamberlere bile aleyhimusselam Allah bunu pahalıya sattı. Allah pahalıya satıyor. Ashab-ı kiram ucuza aldılar cennete? Ucuz mu mal oldu onlara? Cennet pahalı. İnşallahü teala uzun zamanda da olsa, mesela 50 sene üzerine minhacül abidindeki standartlara ulaşsak, razımim, vallâhil azim billâhil azim 100 sene sonrasına da razıyım. Çünkü Allah son nefesimde nasıl gittiğime bakacak. Son nefesimde ben bu hale geldiysem, e zaten gafurur rahim olan Allah beni mağfiret edecek söz veriyor. Bir derdim yok ki benim. Sıkıntı nerede? Hiçbir şey yokmuş gibi bataklığa devam etmekte. Musa sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin.